Bize takim veriyorlar öyle. Halbuki, lakin mevtakim mi şahadeti ne hadisleri be? Kabl al vefat, vade vefat Bağları demişler ki kabl al vefat demişler. Yani ölmeden evvel takinat verilecek kulağa. bu öskürün akterlezi kardeşte mi dünya şahadeten? Ah hatırladı o. Ah hatırladı. Alemi arwahdir. Ne hadisler hadisler? Tabii tabii o tabii. Ne haber şey <gülüyor> <gülüyor> eleştiriyor Rabbiküm de kalü vela dedi ki onu hatırla diyor oraya Aa, dünyadan çıktı şimdi diyor evet. aklın başına gelsin halbuki yalnız ona değildir Badr ölüm meyrede değil yalnız geride kalanlara da der o sağ kalanlar onlara da der ama annekir adamı lazım <gülüyor> hiç verilmesene ne lazım gelir efendim hiç verilmesene tahsir lazım gelir sünnet muhalefet muhalefettir, müekkil sünnettir dövmek lazım onu vermezsene tekli sünnettir o evet. bak Kadis okudurdu ya <gülüyor> Lakin müteakim bir şahadetin bu peygamber. Ölerinizde telkin ediniz. Yalnız itilaf vardır. Kabr el mufattmi, bağdel ifattmi. Ölmeden evvel mi, ölten sonra mı? Resulüklem ölten sonra yapmış bazısını. Aa. Mesela oğlu Hazreti İbrahim Aleyhisselam ölüyorki vakitte peygamberimiz oğlu vardı İbrahim Aleyhisselam. Biz aati peygamberimiz gitmiş oğluna telkin vermiş. Ufak alti evet. yaşında. Evet. Ya İbrahim Rabbin Allah. Peygamber'in babam ne de, demiş melekti me geldiği vakitte. Ha. ya öyle demiş, Hazreti Mehmet'e şaşırmış. Dedi, ya Resulullah bu kadar çocuklarda bir şey var mı? Sor soru var demiş Peygamber'e. Bu harici evde var. O günde gün tutulmuş, gökyüzünde güneş kararmış. Herkes demişler ki, Peygamber'in çocuğu öldü onun için güneş karardı demişler. Resulü Ekrem duymuş bunu, hayır demiş. Kimsenin ölümüyle güneş kararmaz demiş. Allah'ın Resulü'nü Allah'ın Resulü'nü Allah'ın o çocuğa Efendimiz tarikan Ha Bunu demişler ki bazı kabl kabilel vefat demişler, ölmeden evveldir gün Kabl Kabilel vefat. Yani ölmeden evvel öldüksin, mutu kabil ente mutu. Evet. Yani tövbekâr olacaksın, elini eteni dünyadan çekeceksin, ehli dünyadan ve dünyadan yüz çevireceksin şey demişler. Bunun manası malı mülk bırakmak manasına değil, muhabbet olmayacak, malı mülk. Yani, Allah peygamberi Ya yani, Bir zat-ı muhterem geçiyormuş, Devrüşleriyle beraber bir imam efendi de telküm veriyormuş. İmam da benim gibi dümmelekmiş. Estağfurullah. Mezar'ın ikanında, Üskürül ahterlecli haraçta aleyhim et dünya diye bağırınca, hazır Şehir gülmüş. Demişler, efendi bu gülecek bir şey değil, niye güldünüz demişler İhvane. Ölü demiş, ölü dili telküm veriyor demiş. Ölü diri edin çünkü ölen uyanık zahalamış yani alttaki bulunan bir yulağmış imamın de zavallı benim gibi maaşlıyı <gülüyor> <iyi> bak maaş <gülüyor> vermesin de zevze bastırıyor <gülüyor> maaş maaşını maaşın, ne var bu bir şeyin maaşını alsın diye öbür ne yapşıp karayişler geçiniyor.